Eşin hanımına nafaka temin etmesi, nikah devam ederken geçimini sağlaması mecburiyettir. Eğer eşine kocalık görevini yapıyorsa, geçimini sağlıyorsa, hanımefendinin mahkemeye başvurup ayrılma talebinde bulunması doğru olmaz. Ama kocası kendisine bakmıyorsa, kocalık görevini yerine getirmiyorsa, efendim geçimini sağlamıyorsa üstüne başına bakmıyorsa kocalık görevlerini yapmıyorsa, yanına gelmiyorsa hı hı. onu ihmal ediyorsa bu durumda mahkemeye başvurup boşanma talebinde bulunması meşru bir haktır. Peki mahkemeden nafaka talebinde bulunması Mahkemeye başvurduğu zaman zaten kendisinin talepte bulunması halinde az veya çok hakim mutlaka nafaka takdir eder. Ve bunu alması da ee, iddet süresi içerisinde yani ortalama 3 ay veya 3 adet görünceye kadar almaya hakkı var ondan sonra ne olacak ee, işte, medeni hukuka göre devam olabilir. ediyor medeni hukuka göre devam eder ee, hocasından tazminat alma hakkı da var ayrıca nafakanın yanı sıra tazminat alma hakkı vardır yani şöyle bir dava açabilir. Tabii. Hem boşanma hem de manevi tazminat evet, isteyebilir, davası. İsteyebilir, isteme hakkı vardır. Kocasının ona bunu verme mecburiyeti vardır. Hele hele şafii mezhebine göre her türlü boşanmadan ötürü kadının kocasından böyle bir mütea dediğimiz yani tazminat gibi hı hı. bir ödeme talebinde bulunma hakkı vardır. Kocası da ona vermek mecburiyetindedir. Hakim onu boşadığı zaman, karar verdiği zaman buna da hükmeder. Az veya çok bir miktar hükmeder. Artık kararlarını evet. kendileri versinler inşallah.